arkası yarın Bir harman yeridir Çanakkale 6. bölümü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 Tanju Tunçel, Emirpaşa Nihat Oktay, Cevatpaşa Müfit coşkun Talatpaşa Hakan Güner, Kaymakam Yalçın Dümert, Muhtar İskender Bağcılar, İmam Salıh Kaplangu, Sarıhçavuş Can Başak, Limon Famsender Emin an Kurmay Subay Aziz Sarvan, Ketsenir Orçun Çıtır, Augustin Nuri Karadeniz, Fisher. Gülay Görken, Gökprat Murat Öncül, Pilot Can Ertürul, Yüzbaşı Rağıp Yavuz, İzzet Ergün Işıldar, Kahvecinin Eşi Ece Okay Işıldar, Mahmut Sabri Kutay Kırşehirli Deniz Denizhan Subayı Volkan Yosunlu, Zeynep Yonca İnal, İmamın Eşi Onur Yay Evrentan, Nazlı Gelin Tunar Aygün, Muhtarın Eşi Hülya Arslan, Berthoud Gökhan Seyhan, Hamilton Murat Ozan. İngiliz General Kubilay Pembeklioğlu De Rabeck Yılmaz Meydanı Gelibolu Savaşları Müzesi kurmakla görevlendirilen Anzac torunu Crawford, araştırmaları için Çanakkale'deki Şüeda Cemiyeti'ne gelir. Aradığı, yaşayan son şehit kızı olan Başkan Anadır. Ondan Çanakkale'yi dinlemeye başlar. Osmanlı, Almanların yanında Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir. Birleşik Kuvvetler donanması 18 Mart'ta boğazı geçememiştir. Bunun üzerine, donanma ve kara ordusu 25 Nisan'da ortak bir çıkarma harekatı başlatır. Sedülbahir ve Arıburnu'ndaki ilerlemeler liman von Sanders yönetimindeki Türk birlikleri tarafından durdurulur. Yaşanan şiddetli çarpışmalarda büyük zayiatlar verilmiştir. Osmanlı tüm gücünü bir bir cepheye sürmektedir. Bu arada köydeki erkekler de cepheye gitmiştir. Köy kahvesi kadınların yönettiği bir karargah olmuştur. Cepheye gelen haberden Şahin Çavuş bir kızı olduğunu öğrenir. Yeni İngiliz kabinesi geniş imkanlarla 6 Ağustos'ta Suvla Koyun'a yeni bir çıkarma harekatı başlatır. Anafartalar grup kumandanlığına getirilen Mustafa Kemal ve askerlerinin üstün kahramanlıkları ile bu da durdurulur. Bu arada cepheden köy kahvesine gelen acı haberler artmaya başlamıştır. En sonunda da Hacci Ana'da Kınalı Hasan'la ağat yakmıştır. Ağzına sağlık Zeynep'im. Yazılanlara bakılırsa Anafartalarda kahramanlarımız sırtlanlara haddini bildirmiş. Kahvenin duvarları resimleriyle de olsa da düşmanı bir adım içeri sokmadılar ya muhtar hanım. Helal olsun yiğitlerimize. Amma çok da canlar gitti be bacılar. Baksana senin kahveci muhtar derken en son da Kınalı Hasan'ı yitirdik. Ya hoca ciğerlerimizden birer parça koptu. Zavallı Zeynep'imin de eli böğründe kaldı. Gayrı ben de yaşayan bir şeydim. Hasan'ımla nikahı mahşerde kıyacağız. Yazgın buysa kızım... ...kutsal sevdana boynumuz kıldan ince. Çare yok. Tuz basar gibi yaramıza yasımızı basacağız. Oo kızlar... ...ne yapıyorsunuz? Gel hele ya, Hatice Ana gel. Dertleşmekteyiz. Oturuver şöyle. Giden diyoruz. Dönmüyor seferberlikten. Ee, takdiri ilahi neyleyelim. Yandı bir kere daha ciğerimiz. Üzülme be Hatice Ana... Ayette bile şehitlere ölüler demeyin... ...bilaki sonlar diridirler der. Öyle hoca hanım. Ben de az evvel borcumu ödemeye Recep Bakkal'a kadar uğramıştım. Yetti mi bari Hasan'ımdan geriye kalanlar? Bilmem ki Recep efendi hesabı çıkarmaya Zeynep'i beklemekte. Hadi kızım bir gidiver hele ha? He? Tamam Hatça hanım. Bizimkiler de Hatça bacık gavurun tozunu atmaya başlamış elbette derler. Benim rahmetli kahveci Almanlara kalırsa bu harp bitmez derdi. Neden? Biz o kadar yardım ediyorlarmış ya... Ama neden olacak atça bacı? Menfaat icabı da ondan. İngilizle Alman cephesine asker göndermesin diye burada oyalıyormuş. Yapar bunlar vallahi. Ben Gavur'a hayatta itimad etmem. Ha bakın, Nazlı gelin de gelmekte. Gel gel, gel hele Nazlı gelin. Nerelerdesin? Eskisi gibi uğramıyorsun. Gelincik bebe yalnız biliyorsunuz. Uyutup şöyle bir sıvışı verdim. Sen de bir başına kaldın. Yalnızlık zor tabi Kötürümde olsa anamın gölgesi bile yetiyordu haca ana. Eh artık o da yok Allah geride kalanlara sağlık versin be kızım Seferberlikten gelen havadisler nasıl Muhtar Hanım? İyi iyi Son saldırıyı da bertaraf edip Anafartalarda düşmanın canını okumuşlar Bedrin aslanları gibi bu sefer Haklarından gelecekler Allah. İnşallah Neyse ben kaçayım Şimdi uyanırsa kıyameti koparır Hadi bakalım Allah babacığını bari ona bağışlasın Yeni havadisler gelirse seslenin Sesleniriz sesleniriz sen merak etme Zavallı bizimkiler şehit oldu diye mahcubiyet duyuyor Bari onunki dönse de kızcağız gençliğini yavrusu da bebeliğini yaşasa Çekilen bunca cefa hep onların istikbali için değil mi ki? Elbet bir gün kan ve gözyaşıyla harmanlanan bu mukaddes topraklara da bahar gelecek hanımlar <gülüyor> Zeynep ne oldu kızım niye ağlıyorsun? Kaldır kapanı ele masadan kızım Ne oldu? Recep Bakan'a gitmedin mi Oradan geliyorum Hatça Ana Eee yoksa seni üzecek bir şey mi söyledi ya Anlatsana kızım Aa, Çatlatacaksın mı bizi Recep amcaya Hatça Ana'nın borcunu hesaplamaya geldim dedim E ee? O da defterin borçlu sayfasını açıp önüme koydu Okuyunca kendimi tutamadım Ne yazıyordu, ne yazıyordu ya? Hesabın tam altında kocaman kırmızı harflerle Bu hesap Hasan'ın şehit kanıyla ödenmiş Ve kendisine biz borçlu kalmışızdır yazıyordu Recep bakkaldan da bu beklenirdi Var olsun da Zeynep'im sen yine de ısrar etseydin Etmez olur muyum ettim Hatça ana bana kızar dedim Kınalımda kimsenin hakkı kalmasın isterim E ne dedi O da bana Oğlu bu vatan için canını verdi Zeynep Biz birkaç parça mal vermişiz nedir ki Helali hoş olsun Belki Allah katında bizlere de şefaatçi olur dedi bu adam cennetlik. Vallahi cennetlik. Allah razı olsun. Hepimize çok sahip çıktın. deme lazım? Çok. Burada en az cephedekiler kadar kutsal işler yapıyor. İşte bizi ayakta tutan da bu manevi ruhtur. Aa. Nazlı gelin, niye öyle sessizce geldin? Niye öyle durgunsun? Hayrola kız? Elindeki ne? Yoksa kötü bir şey mi var? <gülüyor> Kara haber. Kime? Sana mı? Hoca hanım, başınız sağ olsun. Ba ba baba anam, bana mı? Allah sabır versin, başınız sağ olsun. Allah'ım! Allah ee, yalnız başına köşeye çekilmiş. Cigarını tüttürerek ne düşünürsün Şahin Çavuş? Ne düşünmem ki? Tamam. Yine gelinceğini karşına almışsın. Toparlan artık Şahin Çavuş. Toparlan. Hmm. Kolay olmuyor be Sadık Anbaşı. Her birimiz bir köşede hiç de hak etmediğimiz şeylerle karşılaşmaktayız. Bu defa çok ağır geldi. Tamam. Haksız da değilsin Çavuş'um. Bu seferki kayıplar çok acı oldu. Nerede şimdi kınanlığınız saçları? Nerede Nuri Baba'nın şefkatli sözleri? Hmm. Siperde sırtını dayadın, sana kardeşten yakın can oluyor. Seddülbahir'de Bahir'de bizzat yaşadım bir hadise var ki hiç gözleri bir önden gitmiyor. Hangisi etem ha? Düşman bizi sıkıştırmıştı. Siperlerde birkaç kişi kalmışız. Can siperane direniyoruz. Bir de baktık ki yan siperlerden biri bunların subaylarını tek tek deviriyor. Keskin nişancılarımızdan biriydi demek ki. Kumandanları vuruldukça bunlar da panik başladı. Bizim takviye kuvvetleri de yetişti. Karşı taarruzla hepsini püskürterek onun sayesinde tüm siperleri ele geçirdik. Gördün mü bak bir nişancının yaptığını. Daha sonra da yan sipera varıp baktığımızda... Bizim nişancıyı elinde mavzeriyle yüzük oyun yerde yatar bulduk. Ne mutlu vazifesini yapıp şahadet Eren'e. Öyle. Son vazife için kendisini kaldırdığımızda bir de ne görelim. Meğerse bizim o attığını vuran keskin nişancı gencecik bir kadın değil miymiş? Ya. Ha? Evet ya. Sonra o kanlar içindeki cengaveri defnederken gördük ki... Vücudundaki üniforma delik deşik olmuştu. Saydık üzerinde tam elli iki kurşun yarası vardı. İşte bunları bilsinler de varsın sonra ne düşünürlerse düşünsünler. Yiğitlik cinsiyette de değil gençler. yürekte. Yürekte. <gülüyor> Binbaşım üzerimizde dolaşan tayyare ile gözetleme balonlarını uzaklaştırdık. Güzel yüzbaşı güzel. Tepemizde yaptıkları keşiflerle asabımızı bozuyorlardı. Bu arada binbaşım giderlerken de üzerimize yeni propaganda pusulaları attılar. Ver bakayım. Ey asker bize itica edecek her Osmanleri için avuşumuz açıktır. İstirahatleriniz temin hayatınız tahlis edilecek. Evladı ihalinize bir an evvel kavuşmak için bundan gayri çare yoktur. Sahtekar yalancılar. Yeni esirler arasından da Hintli, Tunuslu, Senegalli Müslümanlar çıkmakta efendim. Sorguladınız mı? Evet efendim. En ilginci de hepsini Almanlarla harp ediyoruz diye kandırmışlar. <gülüyor> İngilizlerin her zamanki alçaklığı. Bu oyunu da bozacağız yüzbaşı. Nasıl becereceğiz bunu başım? En gür sesli birkaç asker yarın sabah şu karşıki tepede toplayarak... ...sabah ezanını düşman siperlerine doğru yüksek sesle okutacaksınız. Böylelikle Müslümanlarla çarpıştıklarını anlayacaklar. İyi fikir kumandır. Hayrola? Bu gürütüler de ne? Efendim... ...düşürdüğümüz tayyarenin Fransız pilotu. Boğulmaktayken son anda kurtardık. Güzel. İyi iş becermişsiniz. Rahat ol yabancı. Bu kadar korkmana hacet yok. Tamam. Battaniyeye rağmen üşüyor herhalde. Fransız'a bir çay verin de içi biraz. Maksim... Çekinme al iç iç. Sen bizim misafirimizsin. Ben... E e çok saçırmak... Neden? E bu subay... E benim için tehlikeye atıldı. Yüzerek beni kurtardı. E vazifemizi yaptık. Ama... Ama bize anlattılar. E siz hep kötü. Biliriz. Barbar dersiniz bize değil mi? E esir düşmek yok... ...Türkler yamyam yam dediler. Bunları senelerdir uydurup... ...yaymaktasınız. Ben burada görmek farklı... ...tam tarsi... ...siz çok iyi. Ama memleketine dönünce... ...olanları hatırlamazsın bile. No no! Bu subaya... teşekkür. Ben çok... teşekkür. Ederim. Estağfurullah. Oturun lütfen. No no! Verin eliniz... ...sivople... Bunu yapmazdı bir Fransız bir İngiliz Neyse şimdi biraz istirahat edip dinledim. sonra devam ederiz götürün çocuklar Düşünce delikçidi bende var kuraj cesaret centilmenlik hayran kalmak size Bize böyle konuşursunuz dünyaya başka Yüzbaşım sizde her zaman tetikte olun Tabii efendim geceleri bile etrafı tanvir tabancalarıyla aydınlatarak kollamaktayız Görülüyor ki artık bu iş siper harbine döndü. Aman bir baskın yemeyelim. Yaptığımız şu aynalı tüfeklerle siperlerden çıkmadan... ...hem atış hem de gözetleme yapmaktayız. Asker de günlerdir uykusuzluktan kırıldı. Değiştirerek istirahat ettirin. Ben de azıcık kestireyim şuradan. Arkadaşlar kedi veli nerelerde hiç görünmüyor. Dün gece e, şu imansızların tarafa bir dalayım diyordu Şahin Çavuş. Vazife başında desene Sadık Onbaşı. <gülüyor> Bu adam tam kedi yahu. Sivildeyken idamlıkmış biliyorsun etema. Ağa. Seferberlikte affa Ne iyi de etmişler. Bak burada ne kahramanlıklar yapıyor. Düşman tarafında ne varsa taşıyor. Sayesinde hiç yokluk çekmiyoruz. Geçende sandalın birine dalmış... Yiyecek cephane ne bulursa aşırmış. <gülüyor> Desene Sadık Onbaşı levazım karargahı gibi çalışıyor. <gülüyor> Bir tane de seyyar top görmüş. Uğraşmış ama nafile hareket ettirememiş. Aa, o günü biliyorum. Üzüntüsünden iki gün yemek yemediydi. <gülüyor> işte gelen o değil mi? Evet ha kendisi. Baksanıza yine elleri dolu. <gülüyor> oh, oh, oh. Kollarım koptu be. Alın şunları bakalım. Ne yaptın yine Veli? Doldurmuşsun dünyanın erzakını. Hiç be Şahin Çavuş. Karşıda ganimet vardı payımızı aldım. <gülüyor> Hadi gelin biz de şu Johnny'lerle biraz eğlenip efkar dağıtalım ha. Bırak ulan Sadık. Adamlar Şahin Çavuş'a gelince alkış bana gelince kurşun yağdırıyor. <gülüyor> Heriflerin erzaklarını yürütürsen tabii. Ee, Kedi Veli sana da çiçek atacak değiller herhalde. <gülüyor> Kendim için aşırıyorsam namerdim. Bak orada <gülüyor> haklı. Ne yaparsa hep vatan millet aşkında. Hadi hadi gelin şu ön siper'e geçelim daha zeylenelim hadi. Hadi, hadi şahin çavuş bu Aa, siperlerde başka türlü vakit geçmez. Aa, hadi geçin şöyle. Geç şöyle tamam. Şu tüfeğin ucuna mühferi asıp şöyle bir sallayalım bakalım. Hey Johnny! <gülüyor> <gülüyor> karabala Johnny karabala. Oo bak bakalım Sadık Onbaşı mühferde bir şey var mı? <gülüyor> Bak bak. Onlar da mifer çıkardı. Dur dur dur sen şimdi kedi dur. Atış nasıl yapılır görsünler. Karavana karavana. karavana. <gülüyor> <gülüyor> Yuh sana sadık. Rezil ettin bizi be. Bak herifler miferi sallayarak gülüyor. Ya dur hele dur dur sen şurada. Sıra onlarda. Şu miferi bir daha çıkarayım da. Heh. Hadi hadi Johnny hadi. <gülüyor> dur dur lan gevur. Bak parmağım içinden geçiyor. İsabet Johnny okey okey. Hadi Johnny gül. Çıkardılar mı İfer'i dur sen dur. Çekil lan Sadık şöyle kenara da bir daha madar olmayalım. Şimdi gör bak sen. <gülüyor> Karavana. <gülüyor> Karavana. <gülüyor> Karavana! <gülüyor> Allah cezanı vermesin ulan kedi. Bu muydu senin nişancılığın be? Ha, olamaz ya hayır vurdum ben onu bir kere. Aa. Vurmuşsundur da kurşun kördür ha. <gülüyor> ben gavurlara inanmıyorum arkadaş. Bunlar siperde miyferi değiştirmiş. Mızıkçılık yapma kedi veli. Ben gidip o <gülüyor> miyferi bulup getirmezsem etema. Bana da kedi veli demesinler. Bunların kedi dur kendi de gel. Otur şuraya. Aa, oyunu bu kadar ciddiye alma. Etema doğru söyler veli. Önemli olan hedefi lüzumunda vurmaktır. Böyle anlarda en iyi şey yemektir Şahin Cemuş. Hmm. Hadi çıkınları açalım hadi. Ulan Sadık senin de işin gücün gırtlak be. Hadi kedi hadi ya oturun bakalım hadi. Bu ne ya? Hep aynı şeyler ya. Ne? Kuru incir yemekten içim Aa. dışıma çıktı dedim. Aaa! Şşşt! yapma. Biz hayvan göbresinden darı ayıklayıp yerdik. Bu nimete de şükür verin kedi. Şunu, verin ver ver. Heh. Verin şu ipe dizili... Eh. Şey kuru incirleri ver bakayım bana. Eh, tamam. Şş. Hey Johnny yakala yakala. Okey. Ee, what? what? İncir incir zıkkımlan işte. Ha. Johnny diyor. Hey. Alın alın. Afiyet olsun. Aha. Bak gördün mü? Onlar da konserve gönderdi bize. Ben yemem lan bunu Sadık. Domuz etidir bu. Johnny. Biz domuz yok yemek Celi. No no no domuz no. no. Sığırt E ee, Bak duydun mu Veli sihir etiymiş lan. Aralarındaki Müslümanlardan biliyorlar domuz eti yemediğimizi. <gülüyor> İyi ver de açalım o zaman. <gülüyor> bu ne be açılmıyor lan bu. Ya ver şunu ver ver ver bir şey beceremiyorum be. <gülüyor> ver. <gülüyor> <gülüyor> Vay be Sadık. Amma açtın ha. Neden gönderdikleri belli oldu. Dur hele. Tak şu beyin ucuna. <gülüyor> Johnny, Johnny. Bayrak gibi ne sallıyorsun kutuyu öyle? Bak gördün mü? Gavur tek kurşunla nasıl açtı kutuyu? Ha? Her şeyin bir çaresi vardır oğlum. Eh, ben de şu sigara paketini göndereyim de yerine iyi bir şeyler gelsin. Hey Johnny, Yakala! Ay iyi fırlattın ha kedi veli. Dur bakalım onlardan ne gelecek acaba? Ah. Aha geldi. Dur! Bombo! Kaçın geriye! Geri atacağım! Aaa! Aa! Kolu da Aa! Aa! Aa! Aa! Kolum ile birlikte gitti! Aa! Aa! Aa! Ne yaptın be eteba? Yazan Gürdal Oğur, yöneten Mazlum Kiper, efektör Ersin Temelli, yapım İstanbul Radyosu. Bir harman yeridir Çanakkale adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. ve son bölümde buluşmak üzere hoşça kalın sevgili dinleyiciler.